cümlemizi böylece bütün mü'minlerle beraber cennet ve cemalullah şerefine şeref ya eyle. Amin. Bu hürmeti seyyidil mürselin, velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar! Dünyada her sönüş, her pörtüyüş, bir yeniden dirilişin, bunca açışın,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 Milletler de Allah'ın değişmez aynı kanununa tabidir. Milletler mükemmelde, terakide, canlılıkta, hayatta en son noktaya ulaşmışlarsa aşağıya doğru dönecekler demektir. İkballeri idvara dönecek demektir. Saadetli devirlerini yeni felaketli devirler alacak demektir. Çünkü öylesine muvafık oldukları bir durumda şuuru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 muvaffak olduktan sonra durumu muhafaza etmekle karşılaştırdığımız zaman zaferi elde ettikten sonra o zaferi kendi levazımıyla devam ettirmek zaferi elde etmekten daha olur şu milleti beraber yaşadığı muazzır milletlerin seviyesine çıkarmak kolay olabilir millet biraz fedakarlıkta bulunabilir sekiz cephede savaştığı zaman bu fedakarlığı göstermiştir evindeki bakır kapları matara yapmak suretiyle, patlı kamaları işler hale getirmek suretiyle bunu göstermişti bu millet. Ama çukurun dibinden kurtulduktan sonra, zirveye ulaştıktan sonra, şahikalarda at oynattıktan sonra acaba aldanmayacak mı? İşte en zoru orasıdır, şahikada aldanmamak. Oradan aşağıya geliş ve yıkılış öyle korkmuştur ki önüne kimse geçemez.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 O Mevla'ya karşı bir yaptık. Şimdi gönlümüze karşı vazifemizi yapmamız lazım. Biz etten, kemikten, kandan, girinden mahluklarız. Bu zaferleri, bu büyük şeyleri bizi ihsan eden Allah, bizim maddemize ait, vücudumuza ait kıymetimize göre lütfetmemiştir. Belki bu başka şeydir. Bu başka şey ancak bu surette değerlendirilir. Demiş yatağının hizbede serilmesini emretmiştir. Bütün büyük fatihlerde bunu görürsünüz, Hayatında zerre kadar indiraf müşahede edemezsiniz. Kafir de olsa, mümin de olsa, böylesine saf, böylesine durur bir hayatı yaşayan, yani zaferlerle sarhoş olmayan, dünya kendisini baştan çıkaramayacak kimseler, dünyanın zinet teptebe ve âlâ işi içinde eteklerine toz toprak bulaştırmayan kimseler, kafir de olsa, mümin de olsa, İhraz ettikleri izzet durumunu, şerefli olma durumunu uzun asırlar sürdürebilirler. Gandhi sığırat atsa dahi izzetli bir insandı. Ot yatağını hayatı boyunca değiştirmedi devlet reisi olduktan sonra da. İngiltere'de dostlar kamerasında ben Hindistan'ın en fakir halkı gibi yaşamalıyım. Bir fers gibi ben dostlar kamerasında koltukta oturamam altıma ot getirin demişti.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 bin cariye bulundurduğu hakkında halinde, manasında istinada maruz kalanı dahi bu noktada çok âli, çok azizdir. Cenab-ı Hak kirli olmayan o kimselere laf atmak suretiyle dilimizi kirletmeden bizim hafıza bulursun. Benim mevzum o bu değil. Her yükselişi bir yıkılış takip edecektir. Şahikaya çıktıktan sonra yıkılacaktır.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 Alttaki tohumlar çıkacaktır. İşte bununla çıkıyorum. Bahar geldiği zaman, çağlayanlar birbirini takip ettiği zaman, yeniden eski hal aldat Yeniden gülbüller şakayacak, yeniden güller bütün rövnaklarlığıyla, üç dört asırdan beri ağlayan neslin yüzüne gülecek Kasretli semaları silinecektir. Müslüman Türk'ün afakını saran yas perdeleri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 Şafak gözümüzün önünde çatarken o şafa haber veren sesleri de kulaklarımızda inipler meydana getirdik. Cenab-ı Hakk'ın bu ümmeti Muhammed'e son lütfunu iddia ediyoruz. O dakikaları yaşıyoruz. Esas saadetin gelip çepeçevre bizi saracağı o mesut anları yaşama başta onu elde etmeden daha zevkli daha lezzetlidir. Ben kendi gönlüme Cenab-ı Hakk'ın lütuflarının meşaretini verdiğim zaman, müjdesini kesirdiğim zaman duyduğum arzı size tarif edemem. Resul-i Ekrem'in ruhaniyetinin üzerimizde bir tür tipleyişi altında tatlı tebessümlerini yakalamak, onu sineme batmak benim için o kadar zevklidir ki, şu millet muzaffer olsa, dünyanın her tarafı kıt'a akıt Müslümanlara gelse yine iltihak etse, İngilizler gelse serfuru etse, Fransızlar karşımıza ben kısa boyun bana bu zevki kazandırmayacak. Şafağın bütün tatlılığıyla zevki müminin üzerindedir. Horozların tatlı ötüşleri müminin üzerindedir. Öyle bir mertem tesiri yapıyor ki Allah'a çok şükür. Bunun zaferi, bunun tesi nedenli olacak. Nasıl tarzakalar kadar çıkacak, çıkaracak ve bizi nasıl zevke şevke kark edecek ben bunu tariften acizim. O gün geldiği zaman onu, o günün hatibinden dinleyeceksiniz. Bana da ya olur ya, Biz bir yeniden varoluşun tarafesinde bulunuyoruz. Hani öldük ya bir sonbaharda, yeniden dirilmenin arefesinde bulunuyoruz. Hani bir hazan mevsimi esti, hazan esti, yapraklarımızı döktü. Bütün tomurcuklarımız ayak altına döküldü, çiğnendi. Her şey paymal oldu ya. Yeniden bu tomurcukların yerde filizler halinde geleceği dönemi devreyi yaşıyoruz. Bu devreyi yeniden kuracaklar. Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın şanlı şerefli adını yeniden gönüllere getirecek duyuracaklar. Ne şerefi kimselerdir Olmaz istemez olmak istemez misiniz?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 sizin yaşadığınız şu dakikaların bütün zevkini, bütün neşvesini yaşamıştı. Karanlık bir dönem yaşarken, karanlık dönemin karanlık hadiseleri içinde bocalayıp dururken, resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hele zonuna çizen ruhlu parmağının işareti ufuklarında beliriverdi. Adeta aylara, güneşlere, yıldızlara kumanda ediyor gibi, onlara izaya gelin diyor gibi, kaldırım taşı gibi yetiştireceği cemaatın ayaklarının altına diziyor. Üç beş müslüman etrafında zuhur eder etmez fısıltı bütün dünyaya aldı. Artık her evde, her ocakta, her bucakta Hz. Muhammed sütüyor, Hz. Muhammed kokuyor. Biri birinin yanına gizlice geldiği zaman haberin var mı dostum diyordu. Kabe'nin sahibi, Kabe'ye sahip gönderdi diyordu. Biri sokağın başında birisini tuttuğu zaman Otur sana, sahibinden iki söz edeyim diyordu. Ağzını açıyordu, gözünü yumuyordu. Hakka teveccüh ediyor. Nebiler nebisine gelmiş terü tazen Kur'an'ı, bütün tazeliyle yanında oturan adamı okuyordu, tercih ediyordu. Her gün yüzlerce binlerce kelebek bu şemaya pervane oluyor, pervaz ediyor. Bu ateşlerde ruhunu, nefsini yakıyor.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 Bir yerde söndürürken öbür tarafta kıvılcımlar yeniden tutuşuyordu. Yeniden yanıyor ve yeniden aydınlanıyordu. Yine bir sürü kelebek orada onun etrafını alıyor, pervaz etmeye başlıyor. Mekke'de onu söndürmeye çalıştılar. Medine kucak açtı nebiler nebisine. Habeşistan kucak verdi. Cistleri simsiyah, taşları kıvılcık, kafalarında bir şey yoktur zemni dersin. Ama hükümdarı öyle vurulmuş, öyle meczup. Öyle mecnun, öyle mektun olmuştu ki, o devrin kurucusuna ''Teyşe saltaşıma beden senin hizmetin olsaydım'' diyordu. Habesh hükümdarıyla nebiler nebisinin arkasına takılmıştı. Kisnalı ona terkürür edeceklerdi, ediyorlardı ve zaman geldi ettiler. Müminin atının üzengisini öpmeyi şeref saydılar.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 Türk çadırına attı 10-11 asır evvel. Bedeviliği, vahşiliği bıraktı. Müslümanlığa serhuru etti. Resul-i Ekrem'in silahları oldu. Biraz da lütfet bu bayrağı ben kaçıyayım dedi ya Resulallah. Bin küsür sene evvel Türk Resul-i Ekrem'in bayraktarlığını üzerine aldı. El-Kaim, Tuğrul Bey'i El-Kaim karşısında hilafetin şahsi manevisini muhafaza etme vazifesini üzerine alırken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 şu İstiklal Marşımızın büyük şairi bu günleri inkisar içinde tahattür ederken şöyledir. Gül devrini saydım onun gülbül olurdu. Ya Rab ben getireydim ne olurdu. Ama ben bu devrini diyorum ki Ya Rab bizi şimdi ne iyi etsin? Ne iyi ki yıkıldıktan sonra onun kuruluş vazifesini bize sevdi ediyorsun.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 Köy köy gidecekler, seferber olacaklar. Bunları köy köy getecek, kasaba kasaba dolaşacak ve anlatacak. Anlatacak, yeniden varoluşun müjdesini, haberini götürecek. Gençliğe yeniden meşahet gelecek. Abuz şehreler, gülme bilmeyen şehreler gülmeye başlayacaklar. Gönüllere meşahet gelecek, ciddi bir coşkunluk. İleride yaşayacağımız bütün devirleri saracak Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Dünyanın ömrü olduğu müddetçe kalpler Kur'an'ın heyecanıyla dolup taşacak. Dimalar o imanın ışığı altında yepyeni bir dünya kuracaklar. Yepyeni bir düzen getirecekler. Kainatı anlamış olmanın, kainattaki kanunları anlamış olmanın havası ibadetle yan yana gelecek. Mescit ve ilim yuvası omuz omuza verecek. İlim yuvası mescid haline getirilecek. Rab, babra duvarlar namazgah haline gelecek. Teleskopların başı namazgahlar haline gelecek. Şimdi o teleskoplara bakan, o mikroskoplara bakan anlamayan gözler, gözyaşlarıyla bakacak ve kendilerinden geçecekler. Büyüksin Allah'ın hıçkırıklarıyla hıçkıracak ve ağlayacaklar. O devir gelecek Allah'ın lütfu keremiyle. Ama bu devri, her devri kuran bir cemaat olduğu gibi kuracak bir cemaat olacak. Bütün bu hadiselerin yoğunluğuyla beraber altına girecek, bunlara omuz verecek, ben varım diyecek bir cemaat suhur edecek. Nebiler Nebesi, nübüvvetin ağır vazifesiyle arz-ı didar Biz Bir rivayette Hz. Ebubekir'in İslam'a dehaletini işte öyle anlatırlar. Vahyi kendisine gelir, kalk insanları inzar et diye ikat an, Kime anlatayım? Derdimi kime dökeyim? Kime gel bana inan diyeyim? Ben Allah'ın peygamberiyim diye ona edeyim. Aklına Hazreti Ebu Bekir gelir. Şu akıllı insan, nebiler nebisinden cahiliye devrinde dahi ayrılmayan insan, hilafetinde onun tam halifesi, birinci halifesi olan insan hilafet mevzulunda, vefat ettiği zaman da yanına gömülen, dünyası beraber, ufası beraber,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 Bir Allah deyirsem, bir huzuruna gelsem, bir serfuru etsem diye inkisar içinde sabahlara kadar dönüp dolaşmıştı. Yandan yana dönmüştü. Sabah fecir sökerken karar vermişti. En akıllı arkadaşı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı açmaya karar vermişti. Peygamberlik yoktu. O güne göre ufuklarında henüz çakan bir şimşek mevcut değildi. Ama yine de Hz. Muhammed fazilet gamz ediyordu. Onun yüzüne bakan kimseler onda büyük manaların meknus bulunduğunu hissediyordu. Aşina gönüller onu çoktan hissetmişlerdi. Zeyit laf ederken onun kokusunu başınızın ucundan duyuyorum demişti. bu hmm. daha ortada yoktu ne biler ne haber veriyordu. Geliyoruz diyordu. Üçüncü plana yerinde onu haber veren kahinler de vardı. Onu hmm manyetik sahasının bütün insanlığı için aldığı evet. düşer ruhlar tarafından, hassas gönüller tarafından hissediliyordu. Hakikat vamzeden bu alınla karşılaşmak için Hz. Ebubekir de yola çıkmıştı. Kim bilir o kudsi yol hangi yoldu bugün Mekke'de tayin edemeyiz onu. resul Ekrem evinden çıkmış, onun evine doğru gidiyordu. O büyük insanın evi neredeydi onu bilemiyoruz. O da evinden çıkmış, onun evine doğru geliyordu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 Allah bu gece sabaha kadar uyuyamadım, heyecanım mütlahımı kesti benim, şu mekanlar, şu zamanlar düşündüm, bunları yaratan, bu düzeni işleten, tanzim eden birisi vardır düşündüm, ama aklımla ulaşamadım, varamadım, istediği zahire çıkamadım, bu yaratıcı kimdir adını bilemedim, hüzuruna gelip serpürü edemedim, sen, sen diyemedim, huzurunda dökülemedim, gözyaşlarımı boşaltamadım. Kim bilir neler dedi neler dedi. Böyle laflar mı sanki dedi. Allah Resulü o da içindekileri ona arz etmeye başladı. Ben de sana geliyordum. Allah Celle Celaluhu şu senin aradığın halit şu kaileti kuran sanatkar, şu nizamı tanzim eden munazzim, beni bu işleri anlatmakla vazifelendirdi. Ama ben Allah anlatmakla mükellef olan ben bu retimeyi kime anlatayım? Hiç teneddüt etmeyen bir adam görüyoruz karşımızda. Elini kaldırır kaldırmaz göğsüne koyuyor. Bana hey Allah'ın herkisi diyor. Bana bunu anlattın, kıyamete kadar ben de davran olayım. Bana anlattın, bu silahımızı omuzuma vermek için olayım. İslam belli ki yükselecektir. Belli ki halk intişar edecektir. Füşrar gönüller onun etrafında bir hale gibi gelişiyor. Elini göğsüne vurup, tekçeden mürşidin karşısında zarfını eden bir mürid gibi her gün binlerce su ateşe kendisini atıyordu. Benlik, emaniyet, nefis adına her şey yanıyordu. Melek misal bir şey çıkıyordu ateşin ubr tarafında. Omuz verdiler. Elini göğsüne vurup bana diyen herkes Resul-i Ekrem Aleyhisselatü'ne mabihat ediyordu, söz veriyordu. Ölecek, yok olacak, parça parça olacak. Ama üzerine aldığı bu davayı omuzundan yere koymayacak. Bu coşkunluk 23 sene gibi kısa bir zaman içinde insanlığın kaderini değiştirir. Dünya artık atır kütür yıkılıyordu. Ve her ankaz Müslümanlığın ümranlarının kurulması hesabına kullanılıyordu. Artık eski engazlara bile can gelmişti. Yıkılan binaların taşında toplağında, direğinde, sütununda, kolunda hayat vardı. Resul-i Ekrem'in kuracağı binada kullanacaklar. Bütün dimağlar, bütün gönüller İslam hesabına kullanılacak. İslam umranı kuruluyor. İslam medeniyeti kuruluyor. İslam'ın yesezi, saadet devleti kuruluyor. İşte 20. asırda Kur'an yine o saadet şarikalarına ulaşacak. Kur'an yine sahibini bulacak. Bayraklaşacak. Hakikati Kur'an'ya bütün kainatı saracak. Ümitsiz gönülleri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 Allah'ın sevdiği insanlar vahtet teşkil edecekler. Bir vücudun uzuvları gibi, el ayak, göz, kulak, dil dudak gibi birbirlerine refik olacaklar. Acılarını duyacak lezzetleriyle mütenezsiz olacaklar. Sez veriyorum, Allah'a söz veriyorum, Resulullah'a söz veriyorum. Lütfedip üzerime koyduğu bu büyük vazifeyi şerefle yürütmek için uğurda her şeyi, her hal için iftam etmeye azmettim, karar verdim konuşacak, düşünecek, taşınacak, azmetecek. Sonra Allah'a tevekkül olacak. Dağlar eriyecek. Her şey dümdüz olacak Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Aşılmaz sanılan bütün tepeler açılacak. Geçilmez zannedilen kandan irinden deryalar geçilecek Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Ve şavirhum fil amri fe izâ azemte fetevekkel anallah fe huve hasr. Onlarla meşveret et. Meselelerini görüş, konuş, düşünce planında meselelerini hallet, sonra da azm ediyoruz. Bir kere de azmettim, artık Allah'a tevekkül ol Kur'an. Düşünce planında meselelerinizi hallettiniz mi? Gönül planında meselelerinizi hallettiniz mi? Sonra da azm edeceksiniz. Dişinizi sıkacaksınız. Bu dağ yerinden kaldırmıyor cesaret göstereceksiniz. Celabet göstereceksiniz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 Elverir ki sen müdahale eylesin. Ondan öte de Allah'a böyle sürekçül olacaksın. <gülüyor> Arz ettiğim şeyler ne bir hayal, ne bir ideal, ne de sizi Allah'a sığınırım. Allah'ın mescidinde müminlerin ibadet yaptığı yerde Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhaniyetinin görüp gözettiği bir noktada ifade etme, kandırma, aldatma,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 vicdanları, Allah duygusunu sindirememiş iseniz, gönüllerde Rasulü Ekrem hakim değil ise, öldükten sonra dirilmeye basıp Adel e inanmıyorlarsa, memleketi açtığınız şeyler felaketten başa bir şey getirmeyecek. Sizi idare eden büyük bir kafa şöyle diyor, memleketin ekonomik ve sanayi bakımından ve babından için, kalkınması için her yerde bir fabrika açıyoruz, bir fabrika bacası ile oranın havasını dumana veriyoruz. Ama dumanlara yere varmadan, fabrikanın içindeki kız kızı bir duman meydana getiriyor. Gönüllere Allah hakim olmadıktan sonra, vicdanlar imanla tenevvür etmedikten sonra, insanlar Allah'ın emirlerine göre izaya gelmedikten sonra, ne sizin lokantlarınız ne de boykantlarınız mesele halletmez. Sizin büyük sanayi yatırımları yapmanız ve sonrası ellerinizi kasıklağınızın üstüne koyup bol kez büyük Türkiye'yi yaratacağı filyalarınız hiçbir şey yapmayacaktır. Her şeyi halledecek, yapacak bir tek mesele vardır. Sanayi olacaktır bu memlekette. Bu millet iktisaden kalkınacaktır. Bu millet, evrâdı 16 devhide hizmet etmiş bir millettir. Alttan bir avuç toprağını sıksan damla damla şehit Cennete seni götürecek, çağlı halinde akıp gidecektir. Bu milletin kalkınmaya hakkı vardır. Terakki etmeye hakkı vardır. Her kazada bir tane üniversite açılmaya hakkı vardır. Büyük hafalar kasret içinde Şah damarından kan kaybeden bir insana felintirim vurmaktadırlar. Yara zannettikleri gibi basit değil.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 Kur'an cemahının ispatı vücut etmesidir. Hazreti Muhammed'in adının her yerde alınmasıdır. Bu şimdi söylenir. Ben söylerim, binlercesi söyler. Oralardan da bunları söyleyenler olur. Zaman ama bunun doğru olduğunu gösterecektir. Zaman gösterecektir ki bu yaranın tedavi ancak böyle olacaktır. Hala bizikrillahi tadma illu kuru. Dikkat edin Kur'an diyor. Size bir dikkat taşıyor. Felser Allah'a iman ile Gönüller bu sayede huzura kavuşur. Huzurlu milletler bu sayede teşhis eder. Devletler bu sayede tezerziz etmeyen kanunlar, esaslar üzerinde kurulur ve temadi eder gider. Bunu zaman ve hadiseler gösterecektir. Benimki size şimdi ya tehdid, ya şeklinde gelecektir. Ama ben Allah'ın vaatına inanıyorum. İstikbal'da duyulacak en gür en gürseda, Kulakların sarını yırtacak da, Hz. Muhammed'in sesi, Kur'an'ın halatı olacaktır. Bugün yıkılan devletlerin yerinde, Allah'ın tevfik ve inayetiyle, Hz. Muhammed'in atı, bayrak bayrak döneşte olacaktır. Bu gelişmenin önünde arkasında, verasında veraların verasında san dökme yoktur. Molotof cocktail yoktur. Hocayı sarsaklama yoktur, adam kaçırma yoktur, eşkıyalık yoktur, tayyara kaçırma yoktur. Sadece gönüllere hakim olma vardır. Gönüllerin Allah'a inkiyatı vardır. Sevcinin teessüs etmesi vardır. Sinelerin birbirine açılması vardır. İnsanların sarmaş olması vardır. Bu kafirler bunu bilseler, bütün hizmetlerini bu işin teessüsü için tavf edelim. Ne acıdır ki, her devrin kaderine hükmeden bir kısım bu Cehiller olduğu gibi 20. aslın kaderi üzerinde de kâbus gibi bunlar itibat-ı vücud etmektedirler. Kafalarını çalıştırsa, gözlerini açsalar, kalpleriyle meselenin içine girse, hisleriyle dinlemeye çalışsalar, hadiseler sinesinde Allah, Allah, Allah diye tabakalar sabahı duyacaklar. Çözüm yolu bu olduğuna inanacaklar. Bu olacaktır. Olacaktır sen ne anlatıyorsun? Ben şunu anlatıyorum. Olacak bu meseleye siz ya ben omuz verelim. Allah bunu yapacaktır. Arap Müslümanlığı omudundan bıraktı da yere mi düştü zannediyorsun? Abbas'ı su istimal ettiği zaman, Emevi suyu istimal ettiği zaman o aziz cevher yere atılmadı. Allah aydır Selçuklu'nun omuduna koydu. Selçuklu götüremeyecek hale gelince Osmanlı'nın omuzuna koydu. Zannediyor musun yere düşecek bu bir hemze elmas? Sen sahip çıkmazsan başka yerde olacaksın. Bu işe sahip çıkacaksın. Nasıl geldin? Öyle köy köy kasaba kasaba dolaşacaksın. Hakikat gamzeden bir alın gördüğün zaman, düşenlik hissettiğin ters temiz bir gördüğün zaman yanına sokulacak, İbn-i gibi ona Kur'an okuyacaksın. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı teranüm edeceksin ve göreceksin, zaten büyüme ve gelişme işsiz olan şu gönüllere hakim olma meselesi, şu kaçların Allah'a teveccühü meselesi, madde planında iflas etmiş ateizm karşısında dev adımlarla gelişecektir. Ben çok da hoşlanmadım, tekrarını kulaktırmaları için kabul ettim. Bazı hususlar elim durun ve ediyorum. Dinsizlikle Allah kabul etmemekle, ateizmle, komünistlikle benim alakam yok. Ben Müslümanlığı anlatıyorum. Bir çöküşü takip eden yeniden dirilişi varoluşu art ediyorum. Fakat bir beşaret mahiyetinde şunu art etmeden de geçemeyeceğim. Katiyyel inanın ve kehanete vermeyin. Ne kerametim var ne kehanetim var ama katiyyel inanın üç beş tane geçmeyecek fazla değil gümbür gümbür yıkıldığını göreceksiniz Allah. birdenbire su sükun ve huzur hüküm farma olmaya başlayacak Cenab-ı Hak o mutlu eyyanı bize göstersin ruhlarımıza doğulsun inşallah bizi huzura kavuştursun saadete kavuştursun <gülüyor> adım adım yaklaştığı için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 Mevla'nın rızası istikametinde az da çoktur. Küçük gördüğümüz şeyler çok büyüktür. Cenab-ı Hak çıvıstanlıklarla etrafında bir şeyler çizmeye çizmeye çalıştığımız, bir şeyler kazmaya çalıştığımız şu mevzuda esas maksat, esas maksut, esas maksut onu gönüllere duyursun. Histlere hissettirsin onu inşallah. O Mutlu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 Nurani bir önümüzden gelmiş geçmiş, nur saçmıştır, asırlar onun üzerine toz toprak vermiş, küller savurmuştur ve şimdi bu küller yeniden ters istikametten eten eski rüzgarlar kutuptan ekvatora doğru ettiği de şimdi ekvatordan kutuplara doğru giden rüzgarlar bu küller alıp başka taraflara savurmaktadır, yüzüne kül saçılacak insanların yüzüne saçmaktadırlar. Ve yerin altındaki eski kıvılcımlar, eski tolumlar başını çıkartmasın. Bunun için içimizde huzuru duyuyoruz. Yüzlerimize de şaşet hissediliyor. Büyüklerin davasına hizmet ediyoruz. Öyle bir davaya hizmet ediyoruz ki daha haklı hakikati anlatırken. Ve bir kısım, bir kısım kimselere bir şeyler anlatırken. Bu davanın başında Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vardır. Huzurların bana ilham ettiği misaller oluyor. Size çok harz ettiğim misaller bunlar. Aklıma geldikçe harz ediyorum. <gülüyor> yemam oluyordu. Bu harp çok çetin bir harptir. Uğuz gibi çetin bir harptir. Lafir Müseydana'nın ordusu çok mükemmel silahlandırıldığı için ve ilk başta da Müslümanlar kumandanlarını bulamadıkları için henüz Müslümanları sevk edecek ciddi bir sevkülce işe sahip iyi bir erkan art bulamadıkları için kısmi patlamalar, çatlamalar olmuştur. Ama eski devirleri görmüş, Kur'an'a gönül vermiş insanlar vardı. Ashab-ı vardı. Yüzlerce Kur'an'ın hafızı orada doğranıverdi. Büyük bir dava uğrunda doğranıyorlardı. Ama onlar orada doğranmasaydı o dava doğranıp gidecekti sonra ız ve namusları da doğranıp gidecek. İşte orada da tablolar görüyoruz. O İslam'ın ilk acı devirlerinde Müslüman olan, işkencelerin Müslümanı Ammar bin Yasir'i görüyoruz. Hayatının başında, ortasında, sonunda hep mustarip insan. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kurduğu titah kurulduktan sonra az huzura kavurur gibi olmuşlar. Ama Peygamber aleyhissalatu vesselam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 Ben gurur duymazsam başkaları nasıl ölürler? Başkalarını nasıl gösterim diyor. Ama Allah ona nasib etmemiştir. O Hz. Almin önünde şehit olacak. Biz bu vadede Hüseyin'in hizmetçisi salimi görüyoruz. O salim ki ruhuyla, hissiyle, duygularıyla salim. O salim ki Hz. Ömer vefat ederken salim hayatta olsaydı onu devlet cevabı olarak seçmenizi tavsiye ederdim. Ehli Kur'an'dı. Kalbi genişti, kafası bir tepe gibiydi. Düşünce ufku alabildiğine açıktı. Ama imam ede o sert kayaya, sarf kayaya çarpanlar arasında Salim'i de görüyoruz. Ola sen Kur'an'ın hafızısın, arkadan sevgü çeyşat, ileriye çok atılma diyorlardı. Bir kimse ki Kur'an'ın sinesine korsa, bir kimse ki Kur'an'a sahip çıkarsa, başkalarının savaştığı yerde önde olmalıdır diyordu önde olmuştu. O gün halk Müslümanların lehinde bitmişti ama salim görünürlerde yoktu. Ancak onun çok doğranmış, kesilmiş, parçalanmış cesedini bulabilmişler. Yaşlı bir kadın görüyoruz. Dişleri dökülmüş, yüzü vuruşmuş bir kadın görüyoruz. Bu kadını tarih anda her yerde bize gelir. Tarih kadının karşısında bize gelir. Sen anlatmadan acizimdir. Bu maziniye oymağının yüzünün akı. Onun değil, Hepimizin yüzünün akı, kim avartansın Müslümanlık adına o büyük adını iptar edebilir. Uhud'da Resul-i önünde savaşıyordu. Hicab ayeti nazil olmadığı için kadın saçına döküle savaşıyordu. Hatta Resul-i üzerine saldıran, onlar onlar gruplara karşı, bunlara kim karşı çıkacak deyince kolu kanadı kırık asaptan kimse çıkamamıştı. Çünkü kesilmedi, doğranmadı kimse kalmamıştı. O sargı sarmak için gelmişti sargı sarmak için oraya gelmişti ama iş başa düşünce değişti netice. Kılıcını eline aldı. Ben ya Allah diye onlara karşı savaştı. O gün on dört yerden yara almıştı. Baralardan bir tanesi sırtındaydı çocuklara anlatırken ben elimi anamı sırtındaki yaraya sokadım da kaybolur Allah Resulü manzarayı uzaktan seyrediyordu. O gün senin şu takat kesildiğine kim takat getirebilir diyordu. Oğlu Yarıya kadar kolu kesilmiş nesli yanına gelmiş, kolunu sarıverdi, sırtına elini vurdu, vurdu, vurdu. Git oğlum dedi. Git de sülakların önünde savaş olunca kadar. Allah. Bu meselede sürekli o kadar zulgulandırmıştı ki gözleri dolu dolu. Senin bir ana olarak kattığına kim katlanabilir diyordu. Bu değişik nimet bildi. Yarısı Allah. Duayla nesse seninle beraber olayım dedi. Başka açkusu yoktu. Yavarlı Nebi yüzünden kanlar akarken ellerini kaldırdı, ulular ulusuna. Gözyaşları yüzünü yıkadı o takkı dakikalarda. Kim bilir rahmetle koşuyordu. Allah'ım nesibe benimle beraber eyle cennettedir. Kadın kıyamete kadar artık kam yemem savaşırım uğrunda diyordu. Sözün de çıktı. Hicab ayeti nazir olunca rahatsız olmuştu. Rasulü Ekrem Örsüneceksin halde çıkmayacaksın dedi. Ama öyle dolmuştu ki, öyle dokunmuştu ki ona kendi kendine belki diyordu sen çıkarsın da ben nasıl çıkmam, bir savaşta sen savaşırsın da ben nasıl önünde olmam senin diyordu. Ama Allah'ın emrine karşı boyunlar inceydi, katlanacaktı buna. Resulü Ekrem vefat edince oğullarıyla, iki oğluyla beraber Yemame'ye gitmişti. Olduğu şehit oluyor, görüyoruz orada.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 İlk kuruldu, ilk dirilme oldu, ilk olmuş oldu. işte böylesine sınırsız coşkunluklar ve horcanlar üzerinde, böylesine korku bilmezlerin nadiyeleri üzerinde, onların kemikleri, kanları, terleri üzerinde. Kuruldu, aktı, çağladı, gitti. Asırları suladı, asrımıza kadar geldi. Bugün ben sizin gönüllerinizde simalarınızda ve gözlerinizde,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 Evler birbirine kaynayıp taşacak. Erkekler birbirine kaynayıp taşacak ve görüşecek. Bu yeni devir bütün heyecanıyla yaşanacak. Ruhlarda, gönüllerde, her tarafta. Gerçekten onu yaşayanlar heyecandan vatıltan, bir evvel Sidas da cennet kapıları açılsa, buyurun cennete denize girmeyecekler içeriye. O heyecanı, o zevkli anları yaşamaya çalışacaklar. Siz böyle bir şeye memdetsiniz muhterem Müslümanlar. Ne ki Allah Celle Celaluhu, dinine, diyanetine hizmet vazifesini size tahmil etmiş bulunuyor. Ne acizsiniz ki, ki ekmeli din olan İslamiyet, 20. asırda yeniden sizin omuzdağınızla bayraklaşacak. Ne ki insanlığın iptal tablosu Hz. Muhammed Yeniden bir bayrak gibi sizin gönüllerinizde, kalplerinizde ve kafalarınızda eh, dağız başlayacak. Nacizsiniz ki sayemiz, Allah'ı anlatma istikametinde olacak. Kur'an'ı anlatma istikametinde olacak. Her sahi kendine göre semere verir. Bir tavla itimar ona göre semere verir. Hayvan itimar etme ona göre semere verir. Nesli itimar ona göre semere verir. Ya sayiniz, Allah tanesini ilaçını olursa semeresini olacaktır. Onu siz düşünün. Allah istikametinde mahlubu, meksudu, mahbubu Allah olan bir insan onun sayının ne olacaktır. Onu ben anlatamam. ancak sizin gönülleriniz anlayabilir. Gönüllerinize kurun onu. Sonra anlamaya çalışın. Uzun uzun uzak üzerinde durun. Onu takdir etmeye çalışın cenab Hak takdirine muvaffak kılsın. Bu aziz davayı omuzuna yüklediği biz, perişan, fakir, zayıf cemaat, aziz kılmayı müradetmiş, müradetmiş ki bu davayı bize yüklemiş. Buna şerefli, zayıf olmaya bize muvaffak kılsın inşallah. Bu bir kumandanlık fayesidir. öyle bir kumandanlıktır ki bu, İstanbul'u fetheden Hazreti Fatih, Belki bu kumandanlığı ateşi de olacaktı, keşke olsaydı diyecekti. Ama bu büyüklüğü karşısında ben dize geliyorum. Nebiler Nebisi'nin takdiri karşısında dize geliyorum. Devir Aşk'ın devir kapıyan da Adem karşısında dize geliyorum. Fakat inanın bana müdahale etmiyorum. Kur'an'ı yeniden ihya edenler, köy köy kasaba kasaba, kent kent, karanlık ufuklarını onunla aydınlatanlar, Hz. Fatih'in kıtta ötesiyle sın olacaklardır. Size bu meselayı teyit için Nebiler Nebisi'nin nur hızlı sözlerinden bir tanesini aktarmak istiyorum. Ben cemaatler içinde öyle bir cemaat gördüm ki buyuruyor. Nurları bütün nurları bastırıyor. Aydınlıkları bütün aleme alıyor. Ama Allah ne nebiliğine de velidir. Herkes kıtta ödecek. Nebiler nebiliğine kıtta ödecekler. Nebi beşerin en büyüğüdür. Mutkak fasihletine aittir. Hiçbir menü onun seviyesine çıkamaz, ama bu yeminler kim diyecekler. Karanlık devirde elinde şem aile nur taşıyanlar, sokak tepk nur taşıyıp dolaşanlar, bütün karanlık gönüllere nur kuşkutanlar, ahir zamanda zuhur edecekler. Şu Çubuğun gene döğene kunduğu devirde, İşlerin maaktan kaldığı devirde, bütün işlerin bu zayıflara fakirlere kaldığı devirde, bu garipler kelimsizliklerine rağmen işe çıkacaklar. İşte nebilerin gıttar gözü, venilerin gıttar gözü ama ne nebi ne de veli, ne fıddırsa da şehit. Bu büyükler güruhu, ahir zamanda Kur'an'a sahip çıkar kimselerdir. Onu terdar edenler, Allah'ın maksadını, maktubunu Kur'an'ın içinde anlayanlar, cenabe hakkın isteklerine karşıtlar güruh edenler, ne nedir Allah'ından kırmaya geldik diyenler. İşte bu aziz gürüp, cehennemin üzerinden geçerken daha cehennemin alevlerini söndürecek nurları, semada bir yıldız olmasa, ay basa güneşler sense, kaineti senvir edecek nure olacaklar ötede. Karanlık bir devre ışık saçmanın mükafatı olarak ışıklanma veremeyecek kendilerine. Devri ışıklattıkları için, mükâtaat işledikleri işin manasında, işledikleri işin cinsinden olacaktır. Onları Allah'a tedbir edecek. Dünyalara aydın, ahiretlere aydın. Dünya ve ahiret saadetine mazhar olacak. Suada gülhüne dahil olacak. Saidlerin saidi, bahtiyarların bahtiyarı, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında toplanacaklar. İşte bir saluderken, şafınıza göre gayret gösterirken, Kur'an'ı anlıyor ve anlatıyoruz derken, önümüzde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve oğlunun peygamber olarak kardeşi değilse nebileri görüyoruz. Önümüzde misalleri size intikar ettirmeye çalıştığım kadın ilayete ila, ila sahab-ı kiramı görüyoruz. Ve bu misallerin ışığında inşallah anlıyoruz ki, kadın erkek bu denli seferkerlik yaptıktan sonra bütün küfür ordusu hezimete,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 Yeniden İslam'a sahip çıkmak suretiyle yeniden aziz eylesin. Amin. Dini ihya etmek suretiyle onu ihya eylesin. Amin. Muhterem Müslümanlar, ciddi, arif ve amik bir mevzu. İnişiyle, çıkışıyla sizi arz etmeye çalıştım. Ama başıma aşan bir mevzu. İslam'ın çok defa bana yardımcı olaması, saatler, dakikalar içinde sizi arz ederken,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 gönüllerde bir heyecan olsun da İslam'a sahip çıksınlar, Kur'an'a sahip çıksınlar, bütün hayatları boyunca olmasa dahi 20 günlerini, 20 saatlerini Müslümanlık hesabına yaşasınlar, ahiretlerine bu kadar nurlu dakikalar göndersinler. Bütün bunlar hepsi paylarını kârlı şeylerdir. Cenab-ı Hak, bunların en büyüğünü dahi rütfetmeye muktedirdir. اِنَّ <Gülüyor> اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيلٍ Günde beş defa okuduğumuz bu tevhid-ülüyet ifade eden sözle, onun bu mevzudaki keyfiyetten münezzeh, mukaddes mahiyetini kavramış oluyoruz. İtirak etmiş oluyoruz. Her şeye tadirdir. Gönüllerde de bir heyecan duyurabilir. Gönüllerimizde ve gönüllerimizde bu heyecanı duyursun inşallah. Bütün cihanı bu heyecanla vermeliye versin inşallah küfrün, fıskın, fücurun ve talanetin artık önünü alamayacak. Bu, mur kervanının, Resul-i Ekrem cemaatinin, daha da ikramın numarası olan cemaatinin, henüz genç daha siliz, ihtiyarların, yaşlıların himalesinde, gelişme istiyazında olan bu cemaatin, sonsuz hukuklara gitmesini muvaffak ve müyettar kılsın. Amin. Sizi de onlara hadim etsin. Darı onlara hizmetçi kılsın inşa'Allah-u Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah-u tealal Fatih Elhamdülillah, Elhamdülillah. Elhamdülillah, illa zihazana lihazan. Ve ma kunna min ehdeziya devla en hadanallah. Ve ma teufiqi ve la illa billah.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 ويشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إذا لنا منوره ورحمة للعالمين أظهره صلى الله تعالى عليه وعلى آلي وأولادي وأزواجي وأصحابي وأجباعي وأحفادي أجمعين أما الضعج فيا عباد الله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 والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوما قيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تابر آمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدر الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا الرحيم.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 Rabbimizin imtihanları karşısında azim ve kararlılık içinde bulunmam. Rabbimizin göndereceği musibetler karşısında azim ve kararlılık içinde bulunmam. Büyük davayı tekeffül ederken, omuzlarken sonuna kadar götürme azim ve kararlılığı içinde bulunmam. Bize Allah Celle Celaluhu eltafü subhaniyesini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 nefsinin esiri ve mağlubu, kararsızlığı ve ciddiyetsizliğim, binaenaleyh kendi milletine ve vatanına getireceği bir şey de yoktur. Kendi nefsi adına Herkül, milleti adına Heraklid, evvel arzularını aşmış bir insan olacaktır. Bir halaskar bekliyorsanız, dünyaya karşısına sineğin kanadını dahi vermeyecek kadar bu mevzuda centilmen,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 aynı şeylere tercüman ve aynı hislere mütercim olan, aynı hakikatları aşina ve aynı hakikatleri dile getiren, Rabbinin bülbül olmaya çalışan, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatan azimli ve kararlı helaklitler, milleti içine düştüğü çukurdan kurtaracaklardır. Bu millet şayet halaskar bekliyorsa, ruhta ve manadan, kalpte ve cesette kendisini kurtaracak karaskârlara ihtiyacı vardır. Rabbi-i sözünü söyleyeyim. Sen hüzünden bahsediyorsun, hüzünden dem tutuyorsun bana. Sen de hüznün eseri bir kadınla şurada konuşup Rabbin, Rabbin huzurundan uzakta bulunmazdın. Bana huzurdan bahsetmeyin, bana kendi huzurunuzu anlatın, davranışlarınıza kendi huzurunuzu anlatın.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 Bin defa düşmüş kalkmış, bin defa ümidi kırılmış bir nesil bir millet olarak bundan öte yeniden bir ümit vaat edip de ümitlerin ikisara uğramasına tahammülü yoktur. Sahabi ve tabiin anlayışı içinde milletin karşısına çıkın. Sahabi ve tabiin anlayışı içinde, tebe tabiin duruluğu içinde, kalp soffeti içinde, millete ait içi meselelerin altına girin.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 ve nimet imkanları kapılarını kapayanlar, onlara sırtlarını çevirenler, ü Ekrem gibi, milleti milleti ümmeti ümmeti diyenler, iniltilerinde daima bu saf bu duru duygu, müteahhit ve mütembik bulunanlar, bunlar millete kurtuluş vaat edebilirler, bunlar milletin alından tutup içine düştüğü çukurdan çıkarabilirler ve millet bunu bilmeli.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 Bir Herkül kadar güce ve kuvvete Ömer kadar imana sahip bulunmamız lazımdır. Ebu Bekir gibi sıtrikiyete yüklenmemiz lazımdır. Resul-i Ekrem'in etrafında halakal bulanmamız lazımdır. Allah! Demiyorum ki ben, öyle yapanlar gelmesin ve doğru olmasınlar. Öyle yapanlar işe sahip çıkmasınlar. Öyle yapmak isteyenler içimizde bulunsunlar. Öyle yapmak isteyenler Resul-i Ekrem'in cemaatinin içinde bulunsunlar. Neye davet ediyoruz? Kime çağırıyoruz insanlığım? Neyin bayraklarını yapıyoruz? Elimizde şehval halinde, afak-ı alemde gösterdiğimiz şey nedir? O İslam'dır, imandır, Kur'an'dır. O sahibi Kur'an Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bunları gösteriyorsak onlar bir vadide, biz bir vadide olmaz böyle şey.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 İşte siz manzaraya bakın da bunu görmeye çalışın. Kur'an diyerek sokaklara dökülenler, din diyerek sokaklara dökülenler, sağı solu kırıp geçirenler ve fakat bu arada secdesiz başlar, utanmayan yüzler, terlemeyen alınlar, kirli vicdanlar, paslı vicdanlar, Allah'la münasebetsizler ve Allah'tan kopmuş kopuk kimseler. Bunların millete vadettiği edeceğim getirdiği ve getireceği bir şey yoktur. Nefsimle beraber sizi sahabe ve tabin olmaya çağırıyorum. Siz dine ve diyanete çağırmanıza mukabil, ben o mevzuyu mezkutuna geçiyorum. Ben sizi sahabe ve tabin olmaya çağırıyorum. كَمَا تَكُنُوا aleyküm. عَلَيْكُمْ Dahi hadiste Ekrem buyuruyor, nasıl iseniz öyle idare edilirsiniz. كَمَا تَكُنُوا aleyküm süt olursanız süt kaymağına sahip olursunuz, yoğurt olursanız yoğurt kaymağına sahip olursunuz. Tavan neyse tavanda odur, temel neyse kubbe odur. Ben sizi sahabi olmaya çağırıyorum. İnsanların belli bir döneminde büyük dava yolumuz ya sahabi olmuştur. Ve üç asırdan beri yıkılan, maddesiyle, manasıyla yıkılan ve dolan, bu cemaat yeniden ayaklar üzerine doğrulmayı düşünüyorsam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 Sallallahu aleyhi ve sellem. Camideki cemaat Kur'an ise iş tamamdır. Direğin dibinde oturup uyuklayan adam, Rabbin huzurunda dahi davranışını ayarlayamayan adam, elinden tesliği düşürmese dahi, çenesinden sakala atmasa dahi, şeytandan maçayı kurtaramamış demektir. Şu Rabbin huzurunda dahi, bana çok iştiyatı olan seccede, seccademin yanında dahi, ben bende değilsem, nerede ben benimle beraber olacağım? Ben Rabbimle değilsem, nerede Rabbimle olacağım? Binaenaleyh camideki cemaat, seni camiye davet ediyorum. Seni mihraba bakmaya davet ediyorum. Seni binbere teveccühe davet ediyorum. Sanadır davetim benim. Hazreti Muhammed'e yeniden müteveccüh ol, sallallahu aleyhi ve sellem. Bu içinde Kur'an'ı bul ve sonra Allah'a vasıl ol. Allah yardımcın olsun. Allah şu zikzaklı yollardan, seni inhiratlardan muhafaza buyursun. Tariki müstakime hidayet eylesin. Ena in ahsana'l kelam ve eblaga'n nizam. Kelamullahil melikil azizil alim. Kima Allahu tebaraka ve teala fil kelam. Ve iza kuria'l Kur'an festim'u lehu turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله لا هناخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذنون ومن يفعل ذلك يلقى ساما يضاعف ذو العذاب يوم القيامة ويقلد فيه مهانا صدق الله العظيم بارك الله لنا الحمد لله. الحمد لله حمداً كاملين كما أمروا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله النبي المعتبر تعظماً لنبيه وتكريماً لفخامة شرم صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبراً وآمراً إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم على البيك Allahumme salli ala seyidina Muhammedin, ala ala Muhammedin. Ala ala ala ala ve ala seyidina Muhammed. Kemal barikallahu hamidun Muhammedin ve ala seyidina Muhammed. Kemal barikallahu taala seyidina Ibrahim ve ala seyidina Ibrahim. Fe hamidun bi Allah. وعن الستة الباكية العاشرة المباشرة وعن السحابة والتابعين الأخيارين ونبرار وسلمت تسليما كثيرا إلى يوم الحشر القرار وحشرنا معهم الإجتماع يوم الله